1374, numaralı konu, Hazreti Ali'nin, İbni Mesud, Ebu Musa, Ammar, Huzeyfe ve Selman'ın bilgisi hakkında söyledikleri, evet, Hazreti Ali'ye vardık, ondan Resulullah'ın eşhabını sorduk, o da, siz hangisini soruyorsunuz, dedi, bize Abdullah bin Mesud'dan haber ver, dedik, Hazreti Ali, o Kur'an ve sünneti öğrendi, sonra, yeter, dedi, gerçekten de bu yeterlidir, dedi, o halde bize Ebu Musa el eş, haber ver, dedik, Hazreti Ali, o ilimde bir boya ile boyarmış, sonra oradan çıkmıştır, dedi, Ammar bin Yasir'den bahset, dedik, Hazreti Ali, o unutmuş bir mümindir, hatırlatıldığı zaman hatırlar, dedi, bize Huzeyfe'den haber ver, dedik, Hazreti Ali, o, münafıkları en fazla bilen sahabiydi, dedi, Ebu Zerre'den bize haber ver, dedik, Hazreti Ali, o, ilmi öğrendi, sonra onu taşıyamadı, dedi, bize Selman'dan bahset, dedik, Hazreti Ali, o hem öncekilerin, hem sonrakilerin ilmine yetişen bir kimsedir, dibine ini